Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese günaydın. Bir iklim için programında daha beraberiz. Ben Yüce Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ben Tuğba Tekerek. Dinleyicimiz, destekçimiz Oya da teşekkür ederiz. Bugün bir konumuz olacak. Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı. Kendisiyle zaman zaman bağlanıp Marmara'nın durumunu değerlendiriyoruz zaten. Hoş geldiniz Mustafa Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, iyiyim. Umarım sizlerde, tüm dinleyenlerde iyidir. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Özdeşler. Merhaba, evet. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba Tuğba Hanım. Ee, geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız oldu Mustafa Hocam. Ee, çok taze, henüz e, birkaç gün oldu bu açıklama. Marmara Denizi'nin altındaki süngerlerin durumunda bir iyileşme olduğunu ve Marmara'nın diren direndiğini söylediniz. Ee, bu arada Marmara ile ilgili bir takım e, gelişmeler de oldu. Son durumu öncelikle biz sizden alabilir miyiz? Daha sonra biraz daha derinleştiririz konuyu. Ee, evet, e, bir, geçen yıl Haziran ayında Mayıs ayı sonu itibarıyla e, süngerler ölmeye başlamıştı. Haziran ayında da e, 0-30 metre derinlikler arasında kalan bütün sünger topluluklarının neredeyse e, öldüğüne üzülerek şahit olmuştuk. Ben e, geçen yıl Mayıs ayından beri yani tam bir yıldır her hafta düzenli dalışlar yaparak e, ekosistemdeki değişimleri, müsilajın etkilerini gözlemliyorum. Örnekler alıyorum. Bir ekibim var. Onlar da farklı lokasyonlarda dalışlar yapıyorlar. E, aldığımız örnekleri analiz eden, arka planda çalışan akademik arkadaşlarımız, e, proje ekiplerimiz var. Böyle bir çalışma devam ediyor. Dolayısıyla her hafta denizin altında ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. İki hafta önce memnuniyetle gördük ki geçen yıl tamamen ölmüş sünger topluluklarında hafif bir kıpırdama başlamış. Dün akşam, dün öğleden sonra yani saat dört gibi yeniden dalış yaptığımda da Küçük parmağın ucu kadar minik minik o sarı süngerlerin, taorofobiya dediğimiz sarı süngerlerin canlandığını gördük. Bu çok mutlu etti beni. Çok memnun oldum bu durumu görmekten. Neden? Çünkü deniz ekosistemi, evet biliyoruz dirençli bir ekosistem. Hep söylüyoruz ile şey olmaz, pazarlık olmaz ben bunu yaparsam sen böyle olacak mısın <gülüyor> diyemeyiz. Ancak doğanın gidişatını izleyerek o gidişattan bir e, çıkarımda bulunabiliriz. E, süngerlerin e, tekrar canlanmaya başlamış olması e, dipteki misilaj etkisinin henüz daha bir yıl sonra yeni zayıfladığını gösteriyor bize. Yani hem kayaların üzerindeki süngerlerde bir canlanma var hem az akıntılı dip bölgelerde dip e, birikmiş olan müsilaj çamuru vardı. Oralar inceldi, oralar zayıfladı. Oraların zayıflaması ile beraber de oralarda bulunan çamurun içinden sünger toplulukları yeniden e, çıkmaya başladılar, canlanmaya başladılar. Bunu e, denizin direnci, denizin yaşamak için gösterdiği çaba olarak yorumlamamız lazım. Şöyle yorumladık ben bunu sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda herkes nalıncı keseri gibi kendine yoktu. Birileri dedi ki ya işte bunları bunları bunları yaptık denizi kurtardık. Birileri dedi ki oh yaşasın kurtulduk bak biz bir şey yapmadığımız halde biz ben biliyordum zaten deniz kendisini korudu. Her ikisi de değil. Evet geçen yıl müsilaj oldu. Müsilajın olmasından sonra bir eylem planı yaptık. İyi yaptık. Çok iyi bir eylem planı hazırladık. Ee, eylem planının uygulanmasına yönelik çok iyi uygulamalarda da başlattık. Marmara Denizi'nde özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bunlar iyi şeyler. Ama bunların hiçbirisi henüz denizin yükünü, kirliliğini azaltmadı. Nedenler ortadan kalkmadı ki sonuç değişsin. Yani müsilaj bir sonuç Dolayısıyla biz bunu yaptık, böyle ettik, şöyle ettik de kurtardık denizi demek e, birazcık e, ileri bir e, yorum olur. E, ama umutlanalım, deniz direniyor. Yani e, ekosistemlere ömür biçilemeyeceğini her zaman söylüyoruz. Deniz direniyor. Bu umut ışığına sarılalım. Bu umut ışığı e, bizim denizi kurtarmada e, şeyimiz olsun, sembolümüz olsun. Ve çaba gösterelim. Yani geçen yıl 8 Haziran'da başlayan Marmara Denizi çevresindeki sanayi kurulaşılarına yönelik e, denetimler Ağustos gibi gevşedi. Yeni bir müsilaj oluşumunu beklemeyelim. Bakın deniz direniyor. Deniz direnirken destek olalım. Bu denetimleri tekrar artıralım. Yani rutine bindirelim. Yani hiç kimse demesin ben ruhsatımı aldım tamam işler sağlamdı artık bundan sonra. Atıklarımı arıtmasam da bana bir şey olmaz demesin. Ee, özendirelim. Sadece cezalandırma değil, özendirmeyi de devreye alalım. Ee, bilinçlendirmeyi de devreye alalım. Sonra e, madem ki ileri arıtmalar 3 e, yıl zaman alacak biliyorsunuz e, eylem planıyla Marmara Denizi çevresindeki bütün atık arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi hedeflendi. Bunun içinde e, belediyelere ve organize sanayi bölgelerine 3 yıl süre tanındı. Denizin zamanı yok. E, o zaman madem ki 3 yıl sürecek bu ileri e, arıtma tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, biz bireysel olarak denize yardım edelim. Ben, siz, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma hep beraber el atalım. Denize destek olalım ki denize giden atık miktarını azaltmış olalım. İşte o zaman e, bu süngerlerin e, yeniden canlanmaya başladığı bizim için bir anlam ifade eder. Yoksa e, dünkü dalış gözlemimi söyleyeyim. E, bulanıklık e, çok yüksek. Geçen yıl silah şartlarında e, su bulanıklığı neyse e, aşağı yukarı o. E, su sıcaklığı sadece geçen yıla kıyasla iki derece daha e, soğuk. Havalar ısınıyor, havaların ısınmasını takiben sular ısınacak. Sular ısındıktan sonra yeni bir müsilaj oluşumu her an kapımıza yeni müsilaj oluştuğunda bu tekrar dibe çökecek. Yine öldürecek bu sünger toplulukları başta bu dipteki canlı yaşamı. O zaman vakit kaybetmeden her bir birey olarak harekete geçelim. Bunun için de ulusal kampanyalar yapalım. Yani e, evet ben harekete geçeceğim, evet siz harekete geçeceğiniz ama e, bunu e, yani ulusal bir kampanyaya dönüştürerek yaparsak o zaman çevre bilinci de yükselir, o zaman iklim bilinci de yükselir. Buna katkı sağlayacak bir kampanyaya dönüştürmemiz gerekiyor. E, bu, bu bana göre oldukça kolay yapılabilecek bir şey. Lakin geçen yıldan beri söylüyorum, bir yıldan beri söylüyorum. Şimdiye kadar ne bir kamu kurumu ne bir özel sektör ne de sivil toplum kuruluşu harekete geçmedi ne yazık ki. Herkes hepimiz birbirimizi bekliyoruz. Yani birisi çıksın hadi yapıyoruz desin ben de destek olayım. Ben diyorum hadi ben evimdeki e, yağları lavabodan dökmüyorum. Türkiye'de ortalama hepimiz günlük 200 e, ya, e, mililitre civarında. Bir su, çay bardağı e, kadar atık yağ gönderiyoruz lavabolarımızdan e, deniz suyuna. 200 e, mililitre yani bir çay bardağı kadar atık yağ demek 200 ton deniz suyunu kirletmek demek. Ben bir yıldır bir damla bile e, atık yağ göndermiyorum. Birbirimizi beklediğimiz için söylüyorum. Yani yoksa benden çok daha duyarlı bir sürü insanımız var. Ben paylaşıyorum. Madem birbirimize bakıyoruz. Hadi bakalım birbirimize. Ben yapıyorum. Ne olur siz de yapın. Açın şimdi lavabolarınızın altındaki dolabı. Oraya bir bakın bakalım. Adı temizlik maddesi olan kutusunun üzerinde çiçekler, böcekler, bahar manzaraları olan kaç tane kimyasal var. Hatta zehir var. Çevirin arkasını o yağ çözücünün, kireç e, sökücünün, Lavabo açıcının e, uyarlar kısmını bir okuyun bakalım. Yani zehir işareti var üstünde ve acil durumda ulusal zehir merkezini aramamız tavsiye ediliyor. E, peki biz ne yapıyoruz bu e, e, temizlik malzemeleriyle? Temizlik yapıyoruz. Yani yine arkasında yazan e, şeyden uyarlardan birisi cildinize ve gözünüze temas ettirmeyin ederseniz bol suyla yıkayın. Yani, Yıkayın, bol bol suyla yıkayın, o suları denize gönderin. İyi, güzel. Yani yaptığımız şey şu aslında. Dünya kadar zehiri her gün Marmara Denizi'ne gönderiyoruz. Bakın ben açık ve net e, olarak size söylüyorum. Açık kaynak verisi olarak size söylüyorum. Şu anda sizin benim evimden, lavabomuzdan, klozetimizden giden atıkların en iyi ihtimalle yarısı azalttığı temizleniyor geri kalan yarısı hiç temizlenmiyor. Böylece denize gönderiyoruz. O zaman e, yarı yarıya hiç olması azaltalım bu zehir kullanımı. E, hiç... Pardon hocam sözünüzü böldüm. 25 milyon insandan bahsediyoruz Marmara'nın kıyısında yaşayan ve sadece bununla ilgili değil e, sanayi atıklarıyla birlikte tarımsal atıklar da denize karışıyor ve e, birkaç gün önce örneğin e, Heybeliada'da derin e, deşar e, patladı ve lağım suları Marmara'ya karışmaya başladı Keza. Evet, evet. E, dolayısıyla e, anladığımız kadarıyla Marmara'nın öncelikli sorunlarından biri olan e, kirlilik yüküne dair henüz atılmış herhangi bir somut adım e, ya da umut verici bir adım gözükmüyor. Umut verici e, karar aldık yani eylem planı yapıldı ve bir resmi karara dönüştü. Yedi ilin belediye başkanının, yedi ilin valisinin, çevre şehircilik bakanının imzası var bu eylem planının altında. Üç yıllık süre içerisinde ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi kararı aldık. Ama haklısınız bunu daha denizin yükünü azaltacak bir uygulamaya dönüştürmedik. Yani Heybeli Adada derin deşarjın patlamasını niye şaşırıyoruz ki? Yani ha patlamış ha patlamamış ne? Evet, fark tam tam onu söyleyecektim. <gülüyor> mi? Evet, zaten denize verilen bir şeyden bahsediyoruz. Yani, yani e, ha şey. yüzeyden verdiniz, hadipten verdiniz, yüzeyden verdiğinizde insanlar görür hiç olmazsa, eyvah biz ne yapıyoruz derler. Ama derine verdiğinizde adı ne güzel değil mi? Derin deşarj. Yani atıklarımızı Marmara'nın derinlerine depoluyoruz desek, oraya pompalıyoruz desek, insanlar e, belki uyanacaklar ya biz ne yapıyoruz filan diyeceğiz yani. Halının altına süpürmek gibi değil mi sanki hocam? Pislik. Evet evet yani halının altına süpürdük süpürdük ama halı artık yok. Yani Marmara Denizi geçen yılki müsilaj sorunuyla beraber dedi ki artık ben sizin pisliklerinizi örtemiyorum. Buyurun bana verdikleriniz bunlar dedi bizim yüzümüze çarptı. Şimdi yani tam olarak bunu söylemek istiyorum. Ee, bakın. Kurumların sorumluluğu var, yapmadılar 40 yıldır. Yani idareler değişti, partiler değişti, iktidarlar, bakanlar, belediye başkanları değişti, cumhurbaşkanları değişti, Marmara Denizi'ne atık pompalamak e, alışkanlığı hiç değişmedi. Hep devam ediyor. 40 yıldır aynı alışkanlığı sürdürüyoruz. Şu anda da hiçbir şey değişmeden üzgünüm, devam ettiriyoruz bunu. Ama şimdi bir kararlılık ortaya çıktı ve bir karar aldık. Dedik ki bundan sonra arıtarak yapalım. O zaman bu bir taraftan bunun takipçisi olalım. Belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sanayi Kuruluşları bunlar atıklarını arıtmalılar. Takipçisi olalım. Ama bir taraftan yani o sen yaptıydın, yapmadıydın, benim suçumdu, senin suçundu tartışmasının dışına çıkıp her gün e, klozetin düğmesine bastığımızda e, gönderdiğimiz atıkların, benim atıklarım olduğunun ben farkına varacağım. Bunu azalt, azaltmak için e, bir e, e, eylem başlatmam gerekiyor. Yola çıkmam gerekiyor. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu belki de. Yani e, o zaman işte e, umutlanabiliriz. O zaman o süngerlerin canlanması efendim denizin kıyısal ananında bir canlanmanın başlaması o zaman bir anlamı ifade eder. Yoksa şu anda yaralı bir beden gibi Marmara Denizi, bu yaralı bedende iyileşme emareleri gösteriyor bize. Eğer bir tekme daha atacaksak o iyileşme belirtilerinin hiçbir anlamı kalmayacak. Bir de biz sadece müsilaj görünür olduğunda aslında kirlilik görünür olduğunda bunu dert eden insanlarız. Aslında müsilaj olmadan da uzun süredir marmana ciddi bir e, kirlilik sıkıntısı yaşıyor. Yani o bu bahsettiğiniz bulanıklıktan e, tutun da oksijen yetersizliğine kadar aslında denizin uzun yıllardır bir sürü problemi var. Bu canlı çeşitliliğini nasıl etkiliyor Mustafa Hocam? Son dönemde gözlemlerinizden yola çıkarak biraz bundan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki şimdi müsilaj geçen yıl Nisan ayının ortası gibi ortaya çıktı ve hepimizi korkuttu. Korkmadaki nedenimizde çok üzülerek yine ifade edeyim ki ekonomik kaygılar oldu. Yani deniz kıyısındaki arsaların, evlerin, dairelerin fiyatları bir anda dibe vurmaya başladı. İşte o zaman harekete geçtik. Çünkü aklı gözünde insanlarız ama canı cebindeyiz aynı zamanda. Canımız cebimizde. Cebimize dokunursa e, bizim için anlam ifade ediyor. Şimdi e, bu müsilaj ilk oluştuğu andan itibaren deniz ekosistemini etkilemeye başladı. Marmara kıyılarında binlerce balık öldü ilk bir hafta boyunca. Binlerce her türden yani gümüşten tutun kalkana vatoza efendim ee, Lüfer'e e, o kolyoz'a uskumruya kadar her türden binlerce balık öldü. Hemen onu takiben balıklar tabii hareketli organizmalar olduğu için çabuk adapte oldular. Onu takiben deniz ekosisteminin diğer unsurları e, burada şey yapmaya başladı. Zarar görmeye başladı. E, bu diğer unsurlar neler? Dipte hareketsiz yaşayan işte süngerler onlardan bir tanesi. Mercanlar, yumuşak mercanlar, sert mercanlar, midye yatakları, istiridjeler, pinalar gibi. Bütün o bentik bölgede, dip bölgede yaşayan canlı organizmalar çok büyük zarar gördü. Balıkların yavru ve yumurtaları zarar gördü. Ve uzunca bir süre denizin altında canlılık emaresi olarak müsilaj çamurunun içinde gelişmeyi kendisine fırsat bilen ee, az oksijenli ortamda yaşayabilen organizmaların hakimiyeti ortaya çıkmış oldu. Ee, mesela tüp anemonları ben e, yani bu bölgede 5 yılda 2 e, defa 3 defa ancak görmüşümdür müsilajdan önce. Ama müsilajdan sonra bir dalışta 50 tane gördüğümü hatırlıyorum. Neden? Müsilaj bir çamur dip çamur haline geldi çöktü dibe diğer organizmalar yaşayamadı. Bunlar için bir fırsat doğdu. Bunun gibi tür değişikliği söz konusu. Şu anda deniz kıyılarında 0-10 metre aralığında çok yoğun makroalk dediğimiz deniz bitkilerini görüyoruz. Yükseklikleri bunun bazı noktalarda 50 santimetreyi geçmiş durumda. Bunları Ocak ayından itibaren görmeye başladık. Halbuki Mayıs ayının sonundan itibaren Marmara kıyılarında bunlar ortaya çıkardı geçmişte. Ya yani neredeyse beş aylık bir kayma oldu. Çünkü denizin kirlilik yükü azot fosfor yükü çok yüksek ve müsilaj buna ilave bir yük bindirdi. Böyle olunca önümüzdeki günlerde canlı çeşitliliği Marmara'daki biyolojik çeşitlilik bu kirlilik yüküne e, dayanıklı türler lehine değişmeye başlayacak. Kirliliğe dayanabilen efendim e, organizmalar daha çok gelişecekler. Dayanamayanlar azalacaklar. Delil mi istersiniz efem? Yani e, eskiden kılıçlar, orkinoslar avlıyorduk Marmara Denizi'nde. Neredeler onlar? Balıkçıya sorarsanız, ya hocam sen bilmiyorsun, çok var diyorlar. Ama hiç görmüyoruz. Neredeyse onlar artık yani. <gülüyor> Onları evet. bir taraftan aşırı avcılık, yanlış avcılıkla tükettik. Bir taraftan de yaşam alanlarını yok ettik. Peki. Onun dışında Marmara'da işte en son 2020 yılında yapılan bir akademik yayında yer aldı. 19 tür yok olmuş. 22 tür şu anda ticari olarak yok olma trendinde Marmara'daki mevcut ticarete konu balıkların %56'sı yok olma trendinde. E yani delil mi istiyorsunuz? Bilim veriyle konuşur. İşte size veri. Yani durum zaten Marmara'da müsilajdan önce de iyi değildi. Müsilaj bunun en görünür formu oldu. Yani Marmara'da yaşadığımız ekolojik sorunların gözle görünür hale gelmesine vesile oldu müsilaj. Bu yönüyle de ben bazen şöyle düşünüyorum. Acaba müsilaj bizim için bir umut ışığı olabilir mi? Uyanmamız için bir umut ışığı olabilir mi? Saygıyı hak eden bir denize, her türlü hürmeti hak eden bir denize e, yani son kalan vicdanımızdaki kırıntılarla sahip çıkmak için yola çıkmamızın bir başlangıcı olabilir mi diye iyimser olarak bakmak istiyorum bazen de. Çünkü insanı yaşatan şey umut, öldüren şey karamsarlık, kötümserlik yani umudu yeşertelim, denizimizi kurtaralım e, noktasından. Böyle bir e, açıdan da bakmamız gerekiyor belki de. Ee, bir de Marmara'ya akan dereler problemimiz var ciddi ölçekte Mustafa Hocam. O konuyla da ilgili herhalde herhangi bir adım atılabilmiş değil. Örneğin Ergen'e halen zehir olarak Marmara'ya karışıyor. O konularda da bir gelişme var mı? süremizde de biraz azaldı. Üzgünüm yok. Ee, yani Nülfer çayı da, Higa çayı da, Gönen çayı da, Harami derede zehir akıyor yıllardır. Zehir taşıyor Marmara'ya. Halen zehir taşımaya devam ediyor. Yine e, bununla ilgili şüphesi olan varsa ben hep alandayım. Gelsin benim yanıma, atlayalım benim arabama, beraber gidelim Gönen çayına ya da Nülfer çayının denize karıştığı yere. Cesareti varsa yüzünü yıkasın o suda. Ben yıkamam. Yani ne yazık ki bakın içme suyu konusunda e, havza atlayarak e, su taşıma işini biliyoruz. Melen'den aldığımız suları İstanbul'da çeşmelerden akıtmaya musluklardan akıtmaya çalışıyoruz. Ya da efendim e, şeyden Yıldız Dağları'ndan aldığımız e, suları İstanbul'da Ayşe teyzenin musluğundan akıtmaya çalışıyoruz. Bunu uzun yıllardır biliyoruz yaşıyoruz. Ama bu. Havza atlayarak kirli su da atık su deşarjını hiç yaşamamıştık. Şimdi Ergene ile onu yaşıyoruz aslında. Yanlış bir uygulama. Marmara'nın yükü zaten kendinden fazlaydı. Marmara'nın derdi zaten kendinden daha ağırdı. Biz tuttuk bir de getirdik Ergene Nehri'ne şimdi Marmara'ya bağlamış olduk. Yanlış uygulama. Dolayısıyla... Hiçbir deniz, hiçbir göl, hiçbir nehir, hiçbir akarsu atık havuzu değildir. E, efendim atık çukuru değildir, foseptik çukuru değildir. Buralar canlıların yaşam alanıdır. E, atık su e, e, kirlenmiştir. Temizlenerek yeniden kullanılması gerekir. İklim krizinden bahsediyoruz. Dünya kuraklıktan, susuzluktan kırılıyor. Dünyanın bir tarafı şu anda kırılıyor. Bakmayın biz de bu sene soğuk. Biz peki bu kadar atık suyu hem arıtmadan denize verip e, niye kirletiyoruz denizlerimizi, göllerimizi, nehirlerimizi? Arıtalım bunları, arıttıktan sonra atık e, barajları yapalım, tarımda kullanalım, kent peyzajlarının sulanmasında kullanalım bunları. Yazık değil mi? Yani yeni belki perspektiflere ihtiyacımız var. Biz bazen kör dövüşü gibi e, öğrenmişiz bir tane bir şeyi. Atık su gelecek buraya. Buraya dünyanın parasını verip bir atık arıtma tesisi kuracağım. Sonra bu atık arıtma tesisinden de kan suyu alıcı ortamı dediğimiz denize deşarj edeceğim. Etmemeliyiz. Yani perspektiflerimizi değiştirmeye ihtiyacımız var sevgili Yücel Bey. Çok haklısınız hocam. Programımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Son gelişmeleri aktardınız, güncellediniz bizi de. Önümüzdeki günlerde tekrar sizinle görüşüp ile ilgili son durum nedir ne değildir onları tekrar sizden dinlemek isteriz. Bugünlükte programımızın sonuna geldik sanırım. Kapatabiliriz. Evet çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Teşekkürler Mustafa Bey. Güzel konuları, güzellikleri konuşmak, paylaşmak ümidiyle. Hoş evet ederim. Marmara sağlıklı olduğunda nasıl bir Marmara'yla... Karşı karşıya olacağız. Umarım bir gün onu uzun uzun konuşuruz hocam. İnşallah. Teşekkürler tekrar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.